Ekonomi, ekoloji. Hazırlayanlar: Perin Cengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Yıldız ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'da ekonomi ekoloji programındayız. Herkese merhaba, günaydınlar. E, bu hafta stüdyoda e, ben tekim, diğer e, program ortaklarımızdan kimse yok ama iki tane e, konuğum var. E, uzun zamandır e, çalışması devam eden bir proje vardı. Uluslararası Şeffaflık Derneği ve Çevre Hukuku Derneği'nin birlikte e, yürüttükleri, Avrupa Birliği tarafından da desteklenen. Türkiye Çevre İhlalleri e, haritası e, kapsamında e, hazırlanan e, çevre davaları, mevzuat, kurum ve kavram ilişkileri haritası. E, bugün e, bu konuyu e, Şeffaflık Derneği'nden ve aynı zamanda bu projenin de koordinatörü olan Emel Türker e, bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Merhaba. E, ve e, Çevre Hukuku Derneği'nden de bu projenin oluşmasına katkı sağlayan bu projeyle ilgili çalışan uzman hukukçu Arif Nihat Alpsoy bizimle birlikte size hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk merhaba. Şimdi isterseniz önce Emel e, Hanım'la başlayalım. E, bu projenin fikri nereden doğdu? Uluslararası Şeffaflık Derneği ile Çevre Hukuku Derneği nasıl bir araya geldi? E, nasıl böyle bir projenin yapılması kararı alındı? İsterseniz ondan başlayalım. Sonra da e, çalışma e, nasıl yürütüldü? Aşağı yukarı herhalde bir 8 aylık e, çalışma e, yapıldı bununla ilgili. E, daha sonra onları konuşalım. Evet. E, aslında daha uzun bir süre öncesinden... Ortaya çıkmış bir proje fikri bu. Çünkü Çevre Hukuku Derneği'nin aklında zaten böyle bir proje geliştirmek varmış. Bundan sanıyorum bir iki yıl öncesinde de Şeffaflık Derneği bazı konularda şeffaflık ve e, o konuyla ilgili bir şey başlıklı Hı -hı. medya şey, çalıştaylar yapıyordu. Çe, e, şeffaflık ve çevre diye bir çalıştay yaptılar. Orada da Mukadder'le ve Arif'le karşılaşıp Mukadder Usahmaz da projemizin diğer uzmanlarındandır. Ee, onlarla karşılaşıp bu proje fikrine biz de böyle bir şey yapmak istiyorduk, biz de hani böyle bir şey yapılsa iyi olur diye düşünüyoruz deyip sonrasında bu projeyi yazmaya karar veriyorlar. Ee, ondan sonra da proje Avrupa Birliği'ne hazırlanmış bir proje o, e, onların hibe kapsamında hı hı. ve sonra proje onaylandı. 2000 şey, e, geçen yıl Eyl Eylül ayının sonunda başladık. Başladınız. Evet, evet. O zamandan bu zamanda da 8 aylık bir süre geçti. Evet. İlk adımda mahkeme kararlarının toplanması hı hı. ve onların incelenmesi karar vardı. Orada e kısmı vardı. Orada tabi uzmanlarımıza çok büyük bir şey yük düştü bütün evet, kararları seçip, incelemek, incelemek değil mi evet sayfalarca evet, herhalde evet, evet. binlerce sayfalık herhalde mahkeme kararları süreçleri okundu tabi çok enteresan aslında belki ikinci AKP iktidarıyla birlikte aslında biz daha çok bu çevre ve yaşam alanı mücadelelerine e, rastlamaya başladık işte e, nöbetler tutulmaya çadırlar e, kurulmaya artık işte ya çok sertliğe varan aslında bir takım e, olaylar da yaşandı. Ee, ve tabii Türkiye'nin hiçbir yeri de bundan azade olmadı. Ee, Türkiye'yi her bir yanını kesen boydan boya, e, kuzeyden güneye, doğudan batıya, e, Türkiye'nin her noktasında e, farklı e, çevre ve yaşam alanı mücadeleleri var. Ve bu mücadelelerin artık tabii önemli bir kısmı da yargıya taşındı. Mahkeme süreçleri e, devam etti. Siz bu kapsamda... Ee, ne kadarlık bir dava e, incelemesi yaptınız e, sanıyorum bunlardan bir örneklem e, oluşturdunuz e, belki bunları Arif Bey e, biraz daha e, anlatabilir birebir e, bu konuya çalıştığı için. <gülüyor> evet e, incelemelerimiz yaklaşık 600 karar üzerinde yapıldı. Ancak e, Emir'in arkadaşımızın da söylediği gibi e, kararlara ulaşmak, onları toparlamak, onlar üzerinde çalışmak e, projenin en önemli ilk e, safhalarından birisiydi. Kararlara ulaşmada ciddi bir sıkıntı yaşadık. Yani bu e, Türkiye'de çevre ihlalleriyle ilgili e, haritalar ya da çevre hakkıyla ilgili e, kararların sayısı elbette ki çok daha fazla. Hı hı. Bizim e, ulaşabildiğimiz karar sayısı yani incelemeye konu ettiğimiz karar sayısı yaklaşık 600. Evet. Bu kararları e, proje kapsamında amaçlarımız çerçevesinde belli kriterlerle inceledik ve eledik. Hı -hı. E, sonunda da elimizde 20 tane karar kaldı. Hani bu kriterlerden bir tanesi e, sonuçların spekülatif olmaması açısından mümkün olduğu kadar bitmiş, kesinleşmiş e, dava karar ve kararla olması. da yer vermeye çalıştık. İkinci kriterler, ikinci kriter de şuydu. Seçtiğimiz kararların e, bu haritayı kullanan e, her kesimden insan için yol gösterici olmasıydı. Hı hı. Yani kararlarda e, birbirine benzer pek çok karar var. Birbirinden güzel, enteresan, incelenmeye değer pek çok karar var da. bu haritayı inceleyen kişilerin e, kendileri için sadece bir e, basit bir bilgi almak istiyorlarsa da o bilgiye ulaşsınlar veya dava açmak istiyorlarsa da. E, ...yüksek mahkemeler, içtihatları oluşturduğu için... ...genelde yüksek mahkeme, tamamen yüksek mahkeme kararları var. E, o içtihatların, o ilkelerin neler olduğunu gösterecek kararları seçmeye çalıştık. Hı hı. E, peki bunun dışında başka e, bir takım kriterleriniz oldu mu? E, yani ulaşabilme e, dışında kararlara? E, e, tabii ki e, ulaştığımız kararlara uyguladığımız kriterler var. Ha, Dediğim evet. gibi e, en önemlisi zaten... Yol gösterici olmasıydı. Belli ilkeleri ortaya koymasıydı. Ee, yani en önemli işlevsel olması. Bir de belki ihlal alanları yani en çok çevre ihlalleri hangi alanlarda yaşanıyor? Şimdi e, çok özür dilerim. Hani sözünüzü böldüm. E, dediğiniz çok doğru. İlk e, önemli kararlarımızdan birisi de buydu. Çünkü çevre ihlali dediğinde biz e, kentsel dönüşüm çalışmalarını, bakanlık kararlarını, onlara karşı açılmış davaları da ...bu alandan ayrı düşünmüyoruz. Hı hı. Ancak mesela e, kentsel dönüşüm... Ve ...hayvan hakları gibi konular... ...başlı başına e, bir proje... ...teşkil ettiği için ve bu... ...haritanın odak noktasını... E, kaybetmemize neden olacak kadar e, geniş kapsamlı olduğu için mecburen onları dışarıda tutmak zorunda kaldık. O da başlı başına bir çalışma gerektiriyor evet, çünkü. Evet, aynen böyle. Kent e, özelinde yaşanan ihlaller. Aynen öyle. E, umudumuz da zaten bu e, haritanın bir başlangıç olması e, bizim ya da diğer sivil toplum örgütlerinin ya da kişilerinde... E, bellilik istedikleri konularda kent e, ser dönüşüm ve hayvan hakları gibi istedikleri Hı -hı. konularda benzeri çalışmalar yapmalıdır. Evet. onlara bir yol gösterici de olmak. Peki bu 600 tane davayı incelediniz. 20 tane örneklem e, oluştu evet. onun içinden. E, gerçi tabii o 20 tane de e, mutlaka yani çok e, eleyerek e, ortaya koyduğunuz için mutlaka çok özelliklidir ama e, bu 600 dava yani az buz değil ve herhalde hı hı. çok da e, küçük bir ekiple yaptınız bunu. Toplam 4 kişilik, 4 kişilik bir hukukçu ekibiydik. 2 e, uzman hukukçumuz vardı. Avukat birisi ben birisi de mukadder usanmaz avukat mukayide usanmaz diğeri de, e, bizim değerli hocalarımız e, Nur Kaman ve Bingi Açımız e, kendileri zaten öğretim üyesi ve bu alanda uzmanlar e, onların e, inanılmaz derecede yardımlarını gördük hı hı. peki en çok çevre ihlalleri mesela ilk 3 sıralama yapmak istesek e, en fazla hangi alanlarda e, yaşanmış Türkiye'de Öyle bir sıralamayı somut bir şekilde sonuçlarını ortaya koymak ayrı bir çalışmaya gerektiriyor. Ancak 600 elimizdeki inceleyebildiğimiz 600 karar içerisinde baktığımızda en çok rastladığımız şey mahkemelerin e, ilke kararlarını en çok verdiği hususlar. Devletin e, aslında kanunlar gereği çevreyi koruma ödevi ve yükümlülüğü de var devlet kurumlarının. Aynı zamanda... E, Yaptıkları çalışmaların şeffaf olması da gerekli. Bu husustaki e, görevlerini ihmal ettiği kararlar... E özellikle enerji yatırımlarında ya da hmm. işte tarım topraklarının organize sanayi bölgelerine çevrilmesine. Amacı çok dışında ön, kullanımı. Evet çok ön plana çıkıyor. Bunları çok fazla rastladık. En çok ilke kararlarının bu incelediğimiz kararlar içerisinde buralarda görüyoruz. Yani daha çok endüstriyel alanda Endüstri, var. Sanayileşme, sanayileşme ve enerji işme, yatırımları madencilik enerji. diyebiliriz. Aslında tabii yani görebildiğimiz tabii. şey tablodan da çok farklı bir şey farklı çıkmıyor diyeyim. sonuçta. Evet. E, enerji dediğimizde de her Herhalde e, kömür, HES, e, madencilik herhalde evet. ön planı. Nükleer, evet. nükleer, nükleer tabii o başlı başına tabii. Dört, dört kararımız, kararımız var var var, evet. evet. Peki e, yani aslında bu şeffaflık meselesi belki biraz e, Emel Hanım buna e, cevap verebilir. Yani bu kararlara ulaşma meselesi yani Türkiye'de zaten biliyoruz yani e, şeffaflık. Hesap verilebilirlik ve e, kamuyla e, bilgi e, paylaşımı yani hı hı. kamunun e, bu tür bilgilere erişim hakkı e, konularında da aslında ihlaller var. Yani bu, tabii, tabii. E, bu bu buralarda da bizim aslında çok ciddi yol almamız gerekiyor ve e, anlaşılan o ki çevre davalarıyla ilgili şeffaflık e, sorunumuz çok fazla. Tabii Bir, zaten bütün şey, süreçlerden bütün ihlal süreçlerinde en başta hiç haber verilmeden başlaması bütün olayların ve kimsenin mesela dava açılış sürecine kadar hemen hemen kimsenin haberi olmuyor. Yani şirketler gelip işte yatırım gelip oraya o ilk kazmayı atana kadar genellikle kimsenin haberi olmuyor. Hmm. E çünkü çevre çevresel etki değerlendirme toplantıları, işte halkı bilgilendirme toplantıları zaten usulüne uygun şekilde yapılmıyor ki çoğu zaman yapılmıyor gibi durumlar yaşanıyor. Dava açıldıktan sonra dava kararlarının paylaşılması sürecinde de bir şey sorun var. Hani bu paylaşım genellikle avukatların kendi ağları üzerinden kendi güvendikleri ve hani şey tanımladıkları insanlara karar paylaşımı yapıyorlar sadece e bu da tabi bilgi ulaşım Aslında sınırlandırıyor Çünkü siz hem avukat olarak ya da bu alanda mücadeleye yeni başlayan bir insan olarak bu karara ulaşmaya çalıştığınızda o zaman işte karşınıza duvarlar çıkabiliyor çünkü o kararlara ulaşmak zor. Hani kamu kamuyla paylaşılması zaten hani şey söz konusu değil. İşte danıştay'ın bir sistemi vardı ama şu anda çalışmıyor. Zaten biz bir dilekçe danıştay'a dilekçe yazdık. Hani bu kararları istiyoruz dedik. Onlar da e, yani sistemi yeniden açacağız. ...ulaşabilirsiniz o zaman dediler ama bize bir karar vermediler yani ama yani bunu sonuç, vermediler sonuç vermediler yani kararları Ar nasıl? kararları vermediler ama yani bunu zaten takip etmeye devam edeceğiz ama bu tabii ki burada büyük bir sorun çıkarıyor şey karşımıza bilgiye ulaşım sorunu çıkartıyor çünkü bizim ulaşamadığımız mücadele eden taraf olarak ulaşamadığımız kararlara e, şey e, bu şirketler kendi içlerindeki ağlarla gayet kolay ulaşıyorlar yani olumlu bir karar dalsa da olumsuz bir karar da alsa X kararı Y, y şirketinin de aynı şeye başına gelebileceği için hemen o kararı onunla paylaşıyor zaten. Dolayısıyla Hı. hani bilgiyi şeffaflaştırmak aslında bizi de güçlendirebilecek bir şey bu süreçler içerisinde. O yüzden önemli. Kesinlikle. Hani çok özellikle önemli. bu projenin evet. bu ayağını önemli buluyoruz. Hani diğer kararların çevre mücadelesine katkısı vesaire elbette ki çok önemli. Hani yeni yollar üretmek, yeni yollar açmak için. Ama bu noktada kararların şeffaflaştırması, bilginin... Kamuya açılması da oldukça önemli, önemli ve değerli konu. Evet. Peki bir ara verelim. E, aradan sonra e, bu e, çevre davaları haritasını konuşmaya devam edelim. A suit cut shop is a razor and a heart made of gold. I had a guitar hanging just about waist high, and I'm going to play this thing until the day I die. 94.9 Açık Radyo'da Ekonomi Ekoloji Programı'nda Türkiye Çevre İhlalleri haritasını e, konuşmaya devam ediyoruz. Konuklarım Şeffaflık Derneği'nden Emel Türker ve Çevre Hukuku Derneği'nden Arif Nihat Alpsoy bir genel çerçevesini konuştuk ilk yarıda çevre ihlalleri haritasının dinleyicilerimizden de eğer bakmak incelemek isteyenler olursa çevre davaları haritası.org sitesinden e, ulaşabilirler. Biraz belki Emel Hanım'la e, bu e, siteyi konuşabiliriz. E, yani üzerinde inceleme yapmak isteyenler e, daha kolay bilgiye nasıl e, erişebilir. Belki biraz haritanın e, kullanımıyla ilgili bilgi verebiliriz ve e, bu site üzerinden e, harita ve haritanın yanında başka aslında davalarla ilgili bilgilere de e, ulaşabiliyorlar. Evet. Biraz onlarla ilgili bilgi verelim isterseniz. Tabii ki. E, şey grafkamınız ee, zaten mülkselleştirme ağlarında da kullanılan altyapı Burak Harika'nın geliştirdiği. Samsun bizim haritayı yaparken de e, Kerem Çiftçioğlu bize çok yardımcı oldu. O kendisi teknik detaylarla e, ilgilendi. Aslında harita incelediğimiz bütün dava bilgilerini biz bir şekilde haritaya yedirmeye çalıştık hı hı. bu adrese girdiklerinde dört farklı harita görecek kullanıcılar hı. bir tanesi genel haritamız orada bütün dava ilişkilerini kurum aktör ilişkilerini görebilecekler ihlal alanı ilişkilerini dört farklı haritada dört şekilde gösteriyor zaten bütün ilişkileri. Her davaya tıkladıklarında yani orada nokta harita yaştıklarını görecekler noktaları her noktayı tıkladıklarında o noktayla ilgili her bilgiyi görecekler. Özellikle davaları tıkladıklarında bizim için asıl önemli olan nokta yani tespitler bölümü davalar üzerinden uzmanlarımızın yaptıkları tespitler bölümü hmm, var. Doğru en, en evet şey, o önemli. şey olan kısmı kritik, kritik evet. olan kısmı orası aslında çünkü oralar çevre hukukunda aslında kullanılabilecek ve bundan sonra çevre davalarını geliştirebilecek nitelikte önemli bir bilgi birikimi yani. oluşuyor Aynen o sitede öyle. ve zamanla da bu bilgiler giderek evet. artacak. Evet, evet. Evet Yani görselleştirilmiş bir bilgi kaynağı var şu anda elimizde. Evet. O yüzden e, girip baksınlar gerçekten işlerine yarayacak şeyler olacağını ben düşünüyorum özellikle hani yeni yeni şeyler görmek adına. Hı hı, evet, e, Çevre Davaları Haritası sitesinden e, dediğimiz gibi e, şu ana kadar e, incelenmiş e, davalarla ilgili bilgilere e, ve e, uzmanların tespitlerine e, ulaşmak mümkün. E, şimdi bu davaların incelenmesi meselesine tekrar geri dönecek olursak, orada en çok bu e, ihlal e, meselesinde e, karşımıza çıkan şey e, kamu yararı, e, yani bu e, AKP iktidarları döneminde evet, işte torba yasalarla değiştirilen yönetmeliklerle işte satır aralarına sokulan bu üstün kamu yararı e, ifadesi aslında bu davalarda çok fazla karşımıza e, çıktı. Ve bir de e, çevre hakkı bu iki kavram e, üzerinden e, yürüyen bir e, süreçle e, karşı karşıyayız. E, bu bunların e, belki bu davalar sürecinde bu iki kavramla. Belki tırnak içinde nasıl mücadele edildiğini Arif Bey'den dinleyebiliriz. Şimdi e, kamu yararı e, maskesi arkasına saklanarak <gülüyor> diyeyim e, çevre hakkının istismar edilmesi... E... Sık sık bütün işlemlerde karşımıza çıktığı için bu proje kapsamındaki davalarda. Bu nedenle bu iki terimin ön plana çıkması gayet doğal. Zaten diğer dava açan kişilerin, sivil toplum örgütlerinin davalarında da en çok bunlar tartışılıyor. Şimdi çevre hakkı nedir, kamu yararı nasıl tanımlanır gibi terimsel tartışmalar hı hı. oldukça uzun sürer. Çünkü idare hukukunda kamu yararı nedir sorusunun cevabı oldukça yani adalet nedir gibi bir şey... Ee, ama şu görünüşler ortaya çıkıyor ee, hangi eylem ve işlemlerin ee, ne gibi sonuçlar doğurduğu ve bunların insanların hayatına hayatı derken sadece sağlık açısından değil işte yerleşme hakkına çalışma hürriyetine ve ekonomik haklarına yaptığı etkiler dikkate alınarak anayasamızın 56. maddesinden kaynaklanan ve çevre kanununda da yer alan ...çevre hakkı, çevrenin korunması yükümlülükleri ile kararlar veriliyor. Bizim e, incediğimiz 600 kararda çevre hakkı şudur e, diye tanımlanıp nokta korunmuş bir şey yok. Zaten hukukun yapısı nedeniyle e, böyle majör haklar yani büyük kapsamlı haklar veya tanımlar e, yaşayan e, terimlerdir. Hı hı. Yani kapsamı genişler, daralır, yaklaşım hı hı. açısına göre... O nedenle zaten mahkemelerin yaklaşımları çok önemli. Ama örneğin e, mahkemelerde bir e, yerindelik denetimi yapma hakkı olmamasına rağmen e, kanunlarda yazan e, usullerin, pre, e, prosedürlerin yerine getirilmesini istiyor. Örneğin acele kamulaştırmalarda evet. e, siz e, devlet olarak, devlet görevlileri olarak, kurumlar olarak acele kamulaştırma yapmazsam kamu yararı zararı uğrayacak, kamu düzeni Korumak için acele kamulaştırma işlemi yapmak zorundayım deyip bunu somut bir şekilde ispatlamaz iseniz acele kamulaştırma yapamazsınız diyor. Örneğin incelediğimiz hı hı. bir karde. yani bu zaten çok spesifik yani savaş olağanüstü hal gibi haller için getirilmiş. Çünkü hakları askıya aldığı için çok ağır yükümlülükleri sonuçları olan şey, argümanları hı hı. yöntemleri. Ancak bunu uygulamazsak zarar ortaya çıkar deyip kullanabilirsiniz. Ve bunu ispatlamak sizin yükümlülüğünüzdür diyor. Evet aslında bu davalar yani bu çevre ihlalleri olurken aslında belki karşılaştığınız şeylerden bir tanesi çevresel etki değerlendirme süreçlerinin de aslında bir şekilde bypass edilmesi, ortadan kaldırılması. Ya yani Bütün bunlar birbiriyle bağlı süreçler. Aslında çedi ortadan kaldırdığınız için de. Yani o ihlal başta çevre, orada, evet. orada başlıyor yani çevresel etki değerlendirme analizini yaptırtmadan bu acele kamulaştırma kararlarını vesaireleri aldırdığınız için esas ihlal o noktadan başlıyor değil mi? Evet yani çevre etki değerlendirme gerçek bir ayak bağı oldu devlet için hı hı. ve kamu kurumları için ancak incelediğimiz kararlarda... Ee, çevre etki değerlendirmenin engelini aşmak için yapılan yapılmaya çalışılan özellikle faaliyeti bölmek alanı bölmek evet. yani, gibi hani gerçekten dönüşücü devlet ciddiyetiyle bağdaşan şeyler değil. İncelediğiniz davalar içinde var mıydı tabii bunlarda? Tabii var Son onları koyduk zaten mahkemelerde bunu tespit edip bütüncün yaklaşmalısın. Bölüm bölüm yaklaşırsan e, çevreyi koruma yükümlülüğünü yerine getiremezsin... ...senin görevin sadece sanayi tesisi açtırmak değil... ...gerekiyorsa korumak için bunları yapmayacaksın diye evet. kararlar var. Bir de belki süremiz daralıyor... Ee... Dün bu konuyla ilgili bir basın toplantısı yapıldı. Orada e, uzman e, hukukçuların e, bahsettiği ve örneklediği bu e, bilirkişi ücretleri meselesi vardı. Bu da galiba çok e, karşılaşılan, sıklıkla karşılaşılan bir mesele değil mi bu süreçlerde? Evet ve orada ulaştığımız kararlar e, bir kararı, pek çok karar var bunun ilişkin de bir kararı koyduk. Burada e, yasa metinlerine girmiş somutlaşmış şeyler yok ancak... E, Çevreyle ilgili davaların e, kamu yararını ilgilendirmesi nedeniyle e, mahkemeler şöyle bir görüş geliştiriyor. Bilir ki şu ücretlerinin ödenmemesi çok önemli bir ispat vasıtasını ortadan kaldırıyor. Sadece davacı iddiasını ispatlayamamak da kalmıyor. Daval da belki doğru yaptığını ispatlayamıyor ama en önemlisi işlem incelenemiyor. O nedenle masraf devlet hazinesinden ya da Karşı, daval evet. taraftan karşılanır. Yalnız bu e, mahkemelerin takdirinde olan bir şeydir. Hmm. Yani her davam artık bu şekilde sonuçlanacak diye somut bir sonuç yok. Bu görüş geliştirildi ve sıklıkla uygulanmaya başladı. Evet. onu söyleyebilirim. Peki çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Bu haftaki konuklarımız Şeffaflık Derneği'nden Emel Türker ve Çevre Hukuku Derneği'nden Arif Nihat Alpsoydu. Kendileriyle çevre davaları haritasını konuştuk. Ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz olursa çevre davaları haritası.org sitesinden ulaşabilirler. Haftaya görüşmek üzere.